Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırım sunulan Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ee, bu hafta programımızı Tema Vakfı Eğitim, Bilim ve Yayınlar Koordinatörü adışım Esra Ergin'le birlikte sunacağız. <gülüyor> Hoş geldin Esra. Hoş bulduk Esra. Ee, ve konuklarımız da bağlanacağız. Birazdan evet. bugün Ankara'da gala gösterimi e, yapılacak olan Sulak Belgeseli'nin yönetmeni ve Doğu Araştırmaları Derneği Başkanı birazdan telefonla e, bağlantı kurarak hem belgeseli hem de Sulak alanları konuşacağız. Ama istersen Esra her hafta olduğu gibi bu hafta öne çıkan çevre haberlerini hızlıca bir e, geçelim. Evet, e, ilk haberimiz... 1 Mayıs 15 Aralık tarihleri arasında avlanmasına izin verilen 15 ayı 109 yaban keçisi ve 4 çengel boynuzlu e, dağ keçisini kurtarmak için açılan bir imza kampanyası oldu. E, WWF bu kampanyayı başlattı e, ve 81.618 imza e, toplandı ve bunlar geçtiğimiz hafta sanırım teslim edildi. E, 5 Haziran, Cuma günü evet imzalar teslim edildi e, umarız. <gülüyor> Bu seslere kulak verilir ve evet. başka türlü turizm şekillerini her zaman destekliyoruz. Yani Av turizmi, av gibi yaşama son veren aktiviteleri hiçbir zaman gerçekleştirmemesini diliyoruz. diliyoruz. Bir diğer haberimiz de Bahçeköy'den İstanbul Sarıyer ilçesine bağlı. Bahçeköy'de dün bir ağaç kesimi yapıldı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin... E, ...bulunduğu yol üzerindeki e, çok yıllık, 150 yaşına yakın ağaçlar, çınar ağaçları... ...dün e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi. Ve kesim yapılırken de e, şu, ağaçların kuruduğu için kesildiği bilgisi verildi. E, ancak e, yine İstanbul Üniversitesi'nden, e, Orman Fakültesi'nde öğretim üyelerinin yaptığı açıklamaya göre... ...aslında gerçekten kuruyan ağaçların sayısı çok az. Ve o kuruyan ağaçlar da daha önce yapılan yanlış budamalar yüzünden e, hmm. kuruyan ağaçlar oldu söylendi. E, dolayısıyla yanlış müdahalelerimiz yüzünden, yüzünden hem e, 150 yıla yakın e, ağaç, çınar ağaçları kesildi hem de e, bir kısmında hala canlı olduğu söyleniyordu. bu konuyu da e, zaten takipte e, olacağız. E, Bakın ilerleyen süreçte ne gibi açıklamalar yapılacak. E, son, e, hepimizi üzen bir e, haberimiz var. Ee, Kısmet isimli yelkenli teknesiyle dünya turu yapan Türkiye'nin ilk denizcisi Sadun Boru'yu geçtiğimiz cuma günü kaybettik. Dünya etrafında Kısmet isimli teknesiyle 1965 ve 68 yılları arasında 3 e, sene süren e, dünya turunu tamamlayan ünlü denizci ve doğa koruyucusu Sadun Boro, geçtiğimiz pazartesi günü de e, Karaca Söğüt'te toprağa verildi. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ee, sanırım şimdi Birazdan konuklarımıza bağlanacağız. Ee, i̇lk konumuz evet. Esra sen istersen i̇lk konumuz, konu olarak da seninle ilgili. E, evet tanıyorum da kendisini. Ankara'da çalıştığım dönemde Doğa Araştırmaları Derneği'nde çalıştığım bir dönem. O dönemde tanıştığım arkadaşım belgesel yönetmeni ve yapımcısı Alkumine bağlanacağız bugün. Filminin de galası var bugün Ankara'da. E, filmi konuşacağız kendisiyle. Evet. Evet kendisini aynı zamanda ilk e, uzun metre birazdan o da anlatacak ama ilk uzun metrajlı filmi. Belgesel filmi. Evet. Belgesel filmi Sulak e, evet. belgeseli. 70 Türkiye, dakika. Türkiye'deki e, Sulak alanların durumu ile ilgili e, bir belgesel çekildi. E, sanırım 30'a yakın e, Sulak alanda çekim yapıldı. E, evet Yani belgeseli 4 yılda tamamladılar bu arada. E, İzzetöz tarafından seslendirildi. Senaryo meyitinde Önder Cırık yazdı. Müziklerini de Ali Delik Delikara besteledi. <gülüyor> Ve evet şimdi Alkın Bey hattımızda. Hoş geldiniz Alkın Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba Alkın. Nasılsın? Teşekkür ediyorum Esra. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de heyecanlı mısın? Bugün gala var. Ee, heyecanlı değilim ama biraz gerginlik var sanırım <gülüyor> üzerinde. <düzelim. gülüyor> O da güzel, <gülüyor> evet tabii ki. İlk uzun metrajlı filmimizmiş. Ee, nasıl zaten bir gerginlik olmasın. Evet, e, filmden birazcık bahsedelim. Film e, neler anlatıyor halkım? <gülüyor> İsminden ee, de evet. Aslında önce ben e, neden gergin de olduğunu söyleyeyim. Bu <gülüyor> çok uzun bir proje oldu. E, tam anlamıyla bir maraton oldu bizim için. E, proje başından sonuna kadar 4 sene sürdü çünkü. Çekimleri 3 seneyi geçti. Ee, işte bir sene, bir buçuk sene kurgusu devam etti. Son bir buçuk sene e, müzikleri 8 ayda bestelendi filmin. E, işte bir 70 sayfalık e, taslak bir metin hazırladık. E, işte on, sanırım onun 3-4-4'ini kullandık. Yani çok yorucu ve böyle meydan okuyucu proje oldu. E, işte birkaç ay önce de bitirdik ve şimdi de gala gösterimini yapıyoruz. Zaten biraz merkezlerin biraz daha ses sesin az geliyor d halkın biraz daha sessiz konuşur musun tamam şimdi iyi mi <gülüyor> evet şu da, anda aynen işte birkaç birkaç ay önce bitirdik filmi çok uzun soluklu bir iş olduğu için bizi çok yordu ee, ve bitmiş olmasının getirdiği bir e, şey var. Ee, hem bir taraftan gerçekten bitti mi diyoruz bütün arkadaşlar. <gülüyor> e, bir taraftan da bir boşlada düşebiliriz gerçekten çok emek sarf ettik. 70 dakika oldu çünkü film yani bir belgesel bu sulak alanları anlatıyor. Ee, Hı -hı. içerisinde de tabii ki röportaj da yok yani tamamen görüntü akışına e, kurulu bir e, şey e, kurgusu var. Ee, neyi anlatıyor belgesel e, Aslında tatlı suyun hikayesini anlatıyor ee, işte denizlerde Buharlaşıyor dağlara çarpıyor ee, Yağmur oluyor Kar oluyor sonra işte e, Derelerle nehirlerle Akıyor Deltalara ovalara Doluyor gölleri oluşturuyor Denizlere tekrar dönüyor Tüm bir hikayeyi anlatıyor <gülüyor> Pardon Ama bu esnada da e, Bize Suyun, sulak alanların hizmetlerini anlatıyor. Bizim ülkemizde böyle üzücü bir tabir var. Bunu da böyle siyasiler çok kullanırlar. İşte su akar, Türk bakar ya da işte boşa akan su diye böyle derelerden, nehirlerden bahsedilir bilirsiniz. Bu illaki bir ranta paraya çevrilmelidir. Aslında bu çok yanlış. Bunu da biz bu filmde yanlış olduğunu Gösteriyoruz ve doğrusun anlatmaya çalışıyoruz Su çünkü boşa akmaz beraberinde bir yaşamı taşıyor, bir hayatı taşıyor. Evet. O bütün besin zincirinden bahsediyorsunuz bu durumda. Nasıl? Besin zincirinden de bahsediyorsunuz. Tabii Bugün. ki, tabii ki zaten e, besin zincirini e, göllerin, e, deltaların oluşumunu anlatıyoruz. Sonra da buralarda besin nasıl oluşuyor? E, bundan bahsediyoruz çünkü bütün o mineraller, organik maddeler kopup gelen dağlardan deltalarda, göllerde birikiyor ve bunların hepsi karbon ve azot, fosfor açısından çok zengin. Dolayısıyla bir aşağıda bir besin üretim patlaması oluyor. Evet. Zaten göl ve bataklıklar yağmur ormanlarından sonra dünyada besinin en çok üretildiği, biyokütlenin en çok üretildiği alanlar. Bunu da biz zaten gözle göremiyoruz. Aslında e, filmde de göstermek istediğimiz şeylerden birisi de bu. Yani biz çünkü bir sulak alanı veya göle gittiğimiz zaman sadece bir su kütlesi görüyoruz. Bir de e, işte üzerindeki kuşları görüyoruz. E, balıkçı balık tutmuşsa balığı görüyoruz. Ama bu gördüklerimiz zaten bizim gibi tüketiciler. Üreticiler aşağıda, üreticiler gözle görülmüyor. Evet. Planktonlardan, mikroorganizmalara, bakterilere kadar oksijenli, oksijensiz çamurun içinde e, sayıca ve kütlece çok fazla miktarda canlı besin üretiyor. Bu besin de bizim tamamen soframızda, soframıza kadar gelen besin. Bunları anlatıyoruz, bunları çekmek için özel sualtı kameraları yaptık, hava çekimleri, normal çekimler, e, bayağı bir böyle 3 sene e, 30'dan farklı alanda çalıştık. Evet. Nerelerde yaptınız peki çekimleri? Ben yani çekimlerde e, tematik ilerledik. Yani filmde işte 30'dan fazla alan aslında sayısını da bilmiyoruz. Yani bizim tahmin, tahminimiz 30. Ee, Anadolu'nun e, bir sürü alanında işte göller bölgesinden, işte Sultansazlığına, e, Çıldır Gölü'ne, e, işte Kızılırmak Deltası'na, Göksu'ya... E, yumurtalık, işte Adana yumurtalıkla günlerini çoğu alanda çekim yaptık. Yani burada da dikkat ettiğimiz şey bu alanları anlatmak değil, e, filmin içindeki bölümleri en iyi gösterebilecek, yani en iyi resim verebilecek alanları aramaktı. İşte mesela e, saz üretimi, saz kesimiyle ilgili e, konuyu Sultan Sazlığı'nda çektik mesela. İşte e, tuz üretimini Suz Gölünde, işte sodayı, Denizli Acıgöl'de, e, Deltaları ve besin zincirinin belli bölümlerini Adana'da e, yumurtalıklı günlerinde bu şekilde e, çalıştık. Evet, süper. E, filmin çıkışı nasıl oldu peki halkım? E, pardon alamadım. Filmin çıkışı nasıl oldu? Bu belgeseli çekmeye nasıl karar verdiniz ve belgeselin danışmanlığını da tabi Doğu Araştırmaları Derneği e, yaptı. Daha sonra Osman Bey'de bağlanacağız. Doğa araştırmaları Derneği Başkanı'na. O süreçten de bahseder misin? Filmin çıkışında. Tabii şöyle, şöyle oldu. Biz zaten doğa ile ilgili yıllardır çalışmalar yapıyoruz, kısa veya işte orta uzunlukta belgeseller. BTC şirketi çevresel yatırım programa ile daha önce de çalışmıştık. Biliyorsunuz o program. Hem bizim gibi doğu korumayla ilgili kişilere, kurumlara hem de derneklere projeler veriyor. Onların bir fikriydi bu. sulak kalan hizmetleriyle ilgili aslında bir eğitim filmi, bir bilinçlendirme filmi yaptırmak istiyorlardı. Evet. Bir araya geldik. Doğu Araştırmaları Derneği ve işte senin de bahsettiğin gibi Osman Erdem, Eski Sula Kalanlar Şube Müdürü bu konuda zaten e, oldukça deneyimli ve yayınları da var. Ve e, Doğu Araştırmaları Derneği de zaten çok aktif doğa korumada Türkiye'de. Orada da aslında bilgi hazırdı. Yani bizim filmde işleyeceğimiz e, konular e, zaten belliydi. E, arkamıza hem derneği hem de Osman Erdem'i alarak e, biz de bir e, prodüksiyon ekibi kurduk. Bu şekilde de filmi tamamladık. Tabi biraz aslında beklediğimizden uzun sürdü. Yani biz iki sene de bitiririz diyorduk ama dört seneyi buldu filmin tamamlanması. Tabi yani çünkü kapsamı düşününce gayet makul bir süre geliyor. Bir de ben şey de merak ediyorum. Bu işte 30'dan fazla yerde çekimler yapıldı. Bilgiler nasıl toplandı? Bu sulak alanlarla ilgili. Konunun teknik boyutu var. Başka boyutları da var. Bu konuyu nasıl yaptınız? Şöyle, e, tabii ki e, derneğin ve e, Osman Erdem'in yayınları dışında da e, başka bir sürü kaynaktan aslında faydalandık. E, bizim Sulak Belgesi'nin senaryosunu Önder Cırık hazırladı Önder arkadaşımız. O da zaten bir doğa korumacı ve kalemi güçlü bir doğa korumacı. Zaten daha önceki daha önceden de belgesel projeleri var, senaryo projeleri var. Önderin tabii burada çok fazla emeği var. O hemen hemen hem Türkiye'de hem de dünyada sulak alanlarla, göllerle, bataklıklarla ilgili bütün makaleleri taradı. Kitapları okudu, işte bazı bir takım dergilerdeki yayınları derledi. Ama bunlarla da biz yetinmedik. Bu projede sadece çekim yapmak için sahaya çıkmadık. Birçok farklı alanda, ki bu bu kişilerle, bazı kişilerle mülakatlar, röportajlar yaptık ve bunların çoğu da normal halktan insanlarda vatandaşlarımızda. Onların çünkü o yani sadece makale veya bilimsel bilgi değil işte sözlü tarih dediğimiz işte geçmiş <gülüyor> atalarından edindikleri veya kendi hayatları boyunca o kırsal alanda işte gölün kenarında edindikleri tecrübeleri de aldık. Onları da deşifre edip derledik. Yani <gülüyor> filmin metni senaryosu sadece bir akademik ...ve böyle teorik bilgi... ...akışı şeklinde olmadı. Sözlü tarihi... ...yani o Anadolu'nun... ...Anadolu köylüsünün... sulak alanlarla göllerle, bataklıkla... ...ilgili hafızasını da... ...biraz böyle vermeye çalıştık. Hı hı. Evet. Ee, senaryosunda. evet. Eğitim içerikli oldu daha çok tabii. Ee, biz, süremiz azalıyor. Teşekkür ediyoruz, çok teşekkür hı. ediyoruz halkın. Peki son olarak sorayım çok kısa. Ne zaman yayınlanacak e, film? Ne ee, zaman görebileceğiz? Işte... Evet, ee, televizyon yayını ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. E, tabii yaz tatiline giriyoruz. Bir de e, televizyon yayınları için bu biraz pasif bir zaman ve bir tatil şeyi anlamına geliyor. Sanırım sonbaharda bir ulusal kanalda e, yayına girer diye düşünüyorum. Bunu zaten hem biz web sayfamızdan ve sosyal medyadan duyuracaksınız. Işte ve sizlerin de aracılığıyla yardımıyla duyururuz. Tamam, tabii çok ki. teşekkür çok ediyoruz Alkın katıldığın için. Ee, Bugün güzel bir gün olur umarım senin için tüm gün gerginliğin en sonunda geçer gider. Evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hem e, Şeman e, Doğa Araştırmalar Derneği Başkanı Osman Erdem'e bağlanıyoruz. E, hoş e, evet şimdi birazdan hattımızda olacak Osman Bey dedim e, hem e, konuyu biraz daha teknik açıdan ele alacağız yani sulak alan nedir, neden önemlidir, Türk, şu anki Türkiye'deki sulak alanların. Durumu nedir, e, tehditler e, nelerdir ve de evet. aynı zamanda e, Doğa Araştırmaları, Araştırmaları Derneği'nde derneği biraz e, tanımak tanıyacağız, evet. e, istedik. Dernek ne gibi çalışmalar yapıyor, bundan sonraki e, ön, kısa vadedeki projeleri başka neler var. Bunları birazdan Osman Bey'le konuşacağız. E, çünkü çok önemli bir e, çalışma da aslında yer aldı Doğa Araştırmaları Derneği. Böyle bir e, ilk Evet hemen Osman Bey yayınımızda. Hoş geldiniz Osman Bey. E, hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler Osman Bey. Merhaba. E, hemen merhaba. E, hızlıca e, bir, sulak alan nedir? Şimdi sulak belgesi hakkında konuştuk Alkın Bey'le. Evet. Ama sulak alan, sulak alan diyoruz hep. Nedir, e, ne anlamamız gerekiyor sulak alan dediğimizde? İsterseniz kısaca hemen onun evet. konuya giriş yapalım. Sulak alanlarla ilgili e, bugüne kadar e, çok farklı tanımlar yapılmış. Yaklaşık 50'nin üzerinde tanım var ama e, bizim kabul ettiğimiz e, tanım sulak alanların korunması yönetmenliğinde ve bizim mevzuatımıza girmiş olan bir tanım. Bu tanımda da denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri de kapsayan bütün sular tatlı, acı, tuzlu, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, bataklıklar, sazlıklar, ıslak çayırlıklar, turbalıkların tamamı sulak alan tanımı kapsamı içinde değerlendiriyoruz. Evet, oldukça geniş bir tanım aslında. Evet, evet, hatta... evet. aslında hı hı. E, çevremizde gördüğümüz bütün su kitleleri, Hatta denizlerinde 6 metreye kadar olan derinliklerinde buna dahil edebiliriz. Sulak kalan olarak tanımlıyoruz. Şimdi eski düşündüğümüzde hep bir yani bataklık böyle sanki hani eskiden yapılan çalışmaları da düşündüğümüzde kurtulması gereken, yani hastalık yayan, kötü bir şey, öyle bir algı öyle vardı. Bir Ama şimdi bakıyoruz aslında bunlar, bu, kötü olarak gördüğümüz bu alanlar, e, biyolojik çeşitlik açısından, yaşamın sürülebilir açısından çok önemli alanlar. E, bu eski ve yeni algıyı karşılaştıracak olursak Osman Bey. Bir kere e, e, su yaşamın e, kaynağı Su olmadan e, yaşam olmuyor. Yani kullandığımız içme, kullanma, sulama suyunun kaynağının önemli bir kısmında sulak alanlardan sağlıyoruz biz. Ama bunun ötesinde de e, bizim çoğu kez farkında olmadığımız e, bize yararları var ki bunların başında e, sulak alanlar bir kere bulundukları bölgenin su rejimini düzenliyor. Nasıl yapıyor bunu? Yeraltı sularını besliyor taban suyunu dengeliyor çoğu kez taşkınların yok edici etkisini azaltıyor ki kaybettiğimiz sulak alanlarda zaman zaman bunu yaşıyoruz örneğin her yıl hemen hemen işte Hatay'da e, Hatay'ın sular altında kaldığını falan haberlere konu oluyor bunun sebebi işte geçmişte Amik Gölü'nde toplanan suların artık Amik Gölü'nde toplanamamasıdır bunun gibi e, bulundukları bölgenin su rejimini düzenliyorlar Yine bulundukları yörenin iklimini yumuşatırlar. Yani kuraklık etkisini azaltır. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yeryüzün en fazla biyolojik üretim yapan sistemleri. Çok zengin bir biyolojik çeşitliğe sahipler. Ee, ayrıca e, ekonomik açıdan da e, son derece önemliler. İşte balıkçılık e, ki bugün e, yediğimiz balıkların üçte ikisi yaşamlarının tamamını veyahut da önemli bir e, devresini sulak alanlarda geçirilirler. Yani sulak alanları kaybettiğimizde aslında beslenmemizde çok önemli yeri olan balıkçılığı da kaybetmiş oluyoruz. Yine sazcılık, hayvancılık özellikle Orta Anadolu için bizim e, sulak alanlar e, hayvancılığın geleceği açısından da son derece önemli. Neden önemli? Orta Anadolu'da e, işte bir ay sonra her taraf bozkırdır ve sapsarı olur ama bir tek yer her den yeşildir. Sulak alanların bulunduğu bölgeler ve hayvancılığın sürdürülebilir açısından da son derece önemlidir. Yine tuz üretimi açısından ki ülkemizin tuz üretiminin yaklaşık %90'ını bir sulak alanlarda. Nereden? Çamaltı Tuzlası'ndan, İzmir Kuş Cenneti'nden ve Tuz Gölü'nden. Yine çok önemli bir sulak alan ekosistemidir. Tuz Gölü'nden sağlarız. Yine turizm ve e, Rekroaktif e, olanaklarıyla çok yüksek bir ekonomik değere sahiptir. E, sadece çok küçük bir örnek vereyim e, şeyde. Mesela, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 milyondan fazla insan amatör balıkçılık yapıyor sulak alanlarda. Bu hobileri için her yıl 24 milyar ABD doları harcılıyor. Ee, yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, Florida'daki sulak alan ekosisteminin yıllık turizm geliri hesaplanmış 500 milyon dolar. Evet. Ee, bu pek çok örneği var tabii. İngiltere'de e, kayıtlı kuş gözlemci sayısı e, 2 milyondan fazla. Yine mesela İspanya'daki e, bir donana sulak alanı var. Çok önemli bir sulak alan ki bizde de aynı değerde birçok alanımız var. Ee, o kadar çok fazla ziyaretçisi var ki 250 kişiyle sınırlandırılmış günlük ziyaret sayısı. Ee, yine bizim de işte İzmir kuş cenneti olsun, e, Bandırma'daki kuş cenneti olsun, diğer sulak alanlarımızı her yıl çok sayıda insan ziyaret ediyor. Tabii e, bu aynı zamanda göre insanı ekonomik e, gelir sağlıyor. Peki Osman Bey, bu kadar yani faydaları saymakla bitmeyecek alanların Türkiye'deki durumuna baktığımızda nasıl bir durum sulak alanlarla ilgili tehditler, neler, Bak, mı yok aslında, mu? Aslında belki ondan önce şunu ifade etmekte fayda var. Hı hı. Türkiye sulak alanlar bakımından bulunduğu bölgenin en önemli ülkelerinden bir tanesi. Neden önemli? Bir tanesi ee, sahip olduğu coğrafik konum ve topografya. Yani bizim sıfır üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ve sıfırdan başlayıp 5000 metreyi aşan yükseklik farklılıkları vardır. Bu aynı zamanda e, çok farklı sulak alan ekosistemlerinde sahip olmayı sağlamış bize. Bir başka özelliği e, sulak alan elinizde canlı olarak karşımıza su kuşları geliyor. Türkiye, Batı ba Paloartik Bölge olarak tanımladığımız Uralların batısında kalan bölgede dört tane önemli kuş göç yolu vardır. Bunlardan iki tanesi Anadolu üzerinden geçer. Onun için Türkiye'deki sulak alanlar herhangi bir ülkedekinden çok daha fazla önemli, çok daha kritiktir. Birçok canlı türü için. O nedenle Bizim sorumluluklarımız diğer ülkelerden biraz daha fazla sulak alanların korunmasına karşı. Koruyabiliyor muyuz? Ne yazık ki geçmişti Zaten koruyamamışız. Tüm dünyada aslında sadece ülkemizde değil, geçtiğimiz yüzyılda tüm dünya sahip olduğu sulak alanların yarıdan daha fazlasını kaybetmiş. Biz de çok önemli sulak alanları kaybetmişiz bu dönemde. Ama Özellikle 1950'li yıllardan sonra dünya bunun farkına varmıştı. 1971 yılında uluslararası sözleşmeyi, sulak alanların korunması ile ilgili gündeme getirmiş. Türkiye de buna e, 1994 e, yılında raf oldu. Ama ne yazık ki hala sulak alanlarımızı Koyuyoruz. koruyamıyoruz. Nedir sulak alanlarla ilgili sıkıntılarımız? En başta bir kere kirlenme. Ee, yani bunun e, hem birey olarak, hem e, toplum olarak, hem de kamu kurumları olarak şöyle bir alışkanlığımız var. E, su e, alıp götürür, yani kirliliği götürendir. Çünkü bizden uzaklaştır, aslında bizden uzaklaştırmıyor tabii. Her türlü atığı, evsel olsun, işte endüstriyel olsun, tarımsal olsun atığı ne yazık ki sulak alanlara veriyoruz. Ama sulak bir yandan da dolaylı e, olarak onları tekrar biz yine almış oluyoruz. Her ne kadar e, e, sisteme elbette vermiş ki, Elbette ki. Ee, yani nihayetinde yine e, bütün canlılarla birlikte insan da bir canlı. E, bu zararı insan da görüyor. E, bir diğer konu e, tabii ki sulak alanların kurutulması. Özellikle Ramsar Sözleşmesi'ne e, Türk hükümeti taraf olduktan sonra Sulak alanları kurutmadığını söylüyor ama ne yazık ki sadece işte direnç kanalları açarak sulak alanlar kurutulmuyor. Hmm. Sistemden eğer aşırı miktarda su alırsanız veya da o alanı besleyen su kaynaklarını barajlarda tutarsanız veya yönlerini değiştirirseniz. Yine sulakalarını evet, kurutmuş olabilir. oluyorsunuz. Evet. Ee, Osman Bey, e, maalesef süremiz e, sonuna geldik. E, hatta daha çok sorularımız da vardı, onları da soramıyoruz. Sadece şunu soralım, Doğu Araştırmaları Derneği ile ilgili bilgi almak isteyenler nereye başvurabilir? Bir yerini söyleyip e, maalesef kapatmak zorundayız. And bir şey. Vallahi, doğu Araştırmaları Derneği yazdıkları zaman bize ulaşabilirler internet üzerinden. Bir de tabii biz Ankara'da merkezimiz. Hı -hı. Ulusal düzeyde faaliyet gösteren Hı -hı. bir kuruluşuz. Doğu Araştırmaları Derneği olarak. Türkiye'nin 1998 yılından bu yana Türkiye'nin yaban hayatının Çok yaşama e, almaklarının... Osman Bey çok özür diliyoruz. diliyoruz ama e, teknik masadaki e, çok arkadaşımız ediyorum. biraz çok teşekkür bir, çok, çok, çok sağ olun. <gülüyor> çok teşekkürler. İnşallah <Bir gülüyor> daha geniş evet. evet. Sizi evet. tekrar konuk almak isteriz. Evet, iyi çok iyi teşekkür diliyoruz. ediyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek anladım. üzere. İyi günler. İyi. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yızıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo pompa sistemlerine teşekkür ederiz.